Bu videoda sizle birlikte güçlü olmanın 15 kuralını konuşacağız. Güçlü olmaktan kastım baştan söyleyeyim. Güçlü olmak demek acımasız olmak, öbürlerini yok etmek, tiranlık ya da e, diktatörce bir davranış değil. Güçlü olmak demek hem saygı göreceksiniz, hem sevgi göreceksiniz, hem de kendi kendinize yeteceksiniz. İstediğiniz şey para ve saygıysa ve ulaşmak istiyorsanız bu 15 maddeyi gelin beynimize sokalım. Hoş geldiniz. Bir numara takımınız olsun. Bir takımda oynamayı bilin. Gerektiğinde tek başınıza da mükemmel güçlü olun, kendinize yetin ama bir takımınız olsun. Messi harika bir futbolcuyum. Evet, Ronaldo, evet, Pelé, Maradona. Hepsi tek başına oynayamazdı. Karşısında 11 kişi vardı. Hayat bir gün size geldiği zaman diyecek ki: "Ben karşısına 3 tane zorlukla geldim. Üçüyle aynı anda, üç cephede aynı anda savaşamayacaksınız." Bu yüzden de ortama girip akıl fikir alabileceğiniz arkadaşlarınız olsun. Dedikleri her şeyi yapmayın. Ama üç kişi size aynı şeyi söylüyorsa doğru olma ihtimali yüksektir. O yüzden mutlaka bir takım olsun. O takımın parçası olun, onlar sıkıştığında orada olun, onlar da size destek versin. Güçlü olmanın iki nolu kuralı. Kazanamayacağın savaşlarda cephane ve zaman kaybetmeyin. Boşu boşuna, çok özür dilerim ama silik yarıştırmayın, boşu boşuna iddialaşmayın, boşu boşuna inat etmeyin çok zaman kaybı görürüm. E, hiç anlamayacak birine bir şeyi anlatmaya, ikna etmeye çalışan. Sakın bunları zaman kaybetmeyin. Çünkü güçlü olmanızı sağlayacak diğer şeylere vakit ayıracağınızda burada hiç anlamayacak birine, hiç sizi asla sevmeyecek birine zaman kaybediyorsunuz. 3. Ketim olun. Kendinizin sırdaşı olun. Herkese her şeyi anlatmayın ve herkese güvenmeyin. Güvenmeyin. Güvenmeyin çünkü herkes yalan söyleyebilir. House dizisindeki replik: Everybody lies. Zaten dört de planlarınızı ve hayallerinizi başkasına anlatmayın. Neden? Alay edebilir. Çok yenecek şekilde moralinizi bozabilir. Planınız mutsuzluğa başlamadan bir yıkıma dönüşebilir ya da aşırı büyütebilir. Her ne olursa olsun hayalleriniz birine anlattığınız zaman artık o eski tadında olmayabilir, anlamayabilirler. Beş, isminiz ve itibarınız markanız için yaşayın. Siz bir markasınız, Haluk Tatar bir marka. Youtube'da gördüğünüz insanlar ismiyle marka. Markanız yani isminiz için yaşayın. İnsanlar size bir şey söylediği zaman söz verdiğinizde ağzından çıktığında ölseniz de yapın. İnsanlar size güvenmediği gün sıfırsınız. İstediğiniz kadar büyük bir sayı olun sıfırla çarpılıyorsunuz. 6- Yarım bırakmayın. İnsanları ve yaptığınız işleri yarım bırakmayın ne olursa olsun. İnsanlar sizi bir yere çağıracağı zaman ya zaten o gelmez. Sizde bir şey yapacakları zaman ya boş ver Haluk zaten o işi tam yapamıyor. Sonra bana kalıyor ben yapıyorum. Böyle demesin. Daha önce de söyledim yarım bıraktığınız işlerde insanları satarsınız. 7. Loyalty Sadakat Sadakat kazanılır. Sadakat satın alınmaz. Satın aldığınız sadakat sizi daha iyi bir fiyata satar. İnsanların sadakati yani bağlılığı nasıl kazanılır biliyor musunuz? Onlar ihtiyacı olduğunda orada olun. Onlar sizden yardım istediğine yardım edin. Ama sömürülecek şekilde değil. İnsanların size güvenmesini ve sizin severek bir şey yapmasını sağlayın. İşte ona biz sadakat deriz. Şanslısınız ailenizde genelde paket halinde gelir. Aynı kandan olanlar size genelde sadıktır. Ama asıl mesele iş hayatında, kariyerde ve aşkta sadakat kazanmaktır. Ve 8- Yardım isterken güveneceğiniz şey insanların da çıkarının olması. Eğer e ya nasıl olsa bana acırlar, beni çok seviyorlar diye güvenerek yardım istiyorsanız emin olun her insanın başka bir işi çıkabilir. Birine bir işe sokuyorsanız ona da bir parça pay verin. Siz gidip de orada bir simit kazanacaksınız o simitin yarısını ona vererek bir şey kaybetmezsiniz. Türkiye'deki en büyük hastalıktır. Ben 10 lira kazanacağım, 1 lirasını ona vermeyeyim. Ben de 10 lira kazanmayayım, o da kazanmasın. Yapmayın, İnsanlarla birlikte kazanmayı öğrenin ki güçlü olasınız. Sen 10 lira kazanacakken onunla birlikte 50 lira kazanıyorsan ver yarısını. 25 lira kazanacaksın, cimri olma. 9- İnsanlar yokluğunuzu bilsin, yokluğunuz kıymetli olsun. İnsanların dibinde bitmeyin. Sürekli gördüğünüz, sürekli elinizin altında olan şey değer olmaz. Siz de insanların sürekli dibinde olursanız değeriniz olmaz, ucuz olursunuz. Zaten son maddede bunu konuşacağız. 10. Arkanızda kimseyi bırakmayın. Ne dostunuzu, ne düşmanınızı. PUBG oynayanlar bilir, harita daraldıkça herkes merkeze doğru gider. Ama siz o merkeze doğru giderken haritanın kenarında durup da arkada kimse kalmadığına emin olmazsanız, birisi sizi arkanızdan vurur. Ne dostunuzu, ne düşmanınızı arkada bırakmayın. Düşen dostunuzu, ekip arkadaşınızı sırtlayın, taşıyın. Bir düşmanınızı da arkanızın önünde bilin ki bir gün sizi indirir. 11. Giriştiğinizde işte tamamını bilin ama hepsini siz yapmayın. Yani diyelim ki dergi çıkaracaksınız, o dergiyi çıkarmakla ilgili ya da mağaza açacaksınız, o mağazayı açmakla ilgili her şeyi bilin. Vergi levhası nasıl çıkartılır, stok tedarik yönetimi nasıl yapılır, her şeyi bilin. Kasanın başında duran adam bilsin ki siz eğer çalarsa onu anlayacaksınız. Muhasebeden anlamıyorsanız sizi bir gün soyarlar. İnsanlara güvenmeyin demeyin. Güvenin ama yarın hayatınız için niye böyle olduğunu anlamayabilirsiniz bile. Kasara niye açık var? Bilmiyorum ki anlamadım. Lütfen işin tamamını bilmeden hiçbir işe el atmayın. 12. Çok önemli. Ne başarılarınız için ne de kayıplarınız için ağlamayın. Ne demek? Çok kötü başarısız oldunuz. Ya ben öyle kötüyüm böyle Allah Zayıf gözükürsünüz, başardığınız zaman da çok zor oldu öldüm ya, hayır başardınız ve bitti. İnsanlara ne kadar zor oldum değil, ya işte zorlandık ama yaptık ya. Kolayca yaptığın gibi bir hava ver. İllizyonistleri bu yüzden seversiniz. 13. Kumar oynamayın, risk alın. Aradaki fark ne? Bilmediğin ihtimal kalmasın. Bir işe gireceksin ve ters gitme ihtimallerinden bir tanesini biliyorsun, çözemiyorsun yine de bil. Gözün kapalı, kumar oynayarak, zar atarak bir işe girilmez. Bir insanın bütün özelliklerini bilemeyebilirsin ama en azından nelerden nefret ettiğini bil. Onunla öyle yol açık, öyle aşık ol. 14. Zayıf noktalarını bil. Kendi zayıf noktalarını bileceksin. Çünkü en büyük delik oradan açılıyor. En büyük kazığı oradan yiyorsun. Kendi zayıflıklarını bilmediğin sürece... İnsanların seni kullanması ve manipüle etmesini hiçbir zaman durduramazsın ve bu videodaki 15 sebebin hiçbir önemi kalmaz. Zayıflığın ne? Kendini iyi hissetmek mi en büyük zayıflığın? Birileri seni birazcık iyi hissettirince onların kulu köpeği mi oluyorsun? Zayıflığın ne? Mutsuzluk mu? Zayıflığın ne? Aşk mı? Zayıflığın para mı? E, 100 bin lira senin bütün kararlarını etkiliyor mu ya da 10 bin lira, bin lira, 50 lira? Zayıflığın ne? Aile sevgisi mi? Bil bak gideremiyorsun bile bil. İnsanlar sana oradan geldiği zaman kıramıyorum ki demezsin. Ve 15. Final. Ucuz olma. Ne ucuza satılabil ne de seni ucuza satabilsin der. Herhangi bir insan senden bir şey istiyorsa çok kolay yaptırmasın bunu. Yine iyilik yap. Ama bu iyiliği yaparken ona bir iyilik yaptığını hissettir. Başına kalk demiyorum. Sana şu iyiliği yaptım sana böyle yaptım Aa, ben yaptım. Değil. Ama bir işi bitirdiğin zaman sana kredi versin. Ne demektir biliyor musunuz? Film, sinema bittiğinde hani en sonunda yazılar akar ya. Ses, görüntü. Niye yapıyorlar onu? O emeği verenlere de bir teşekkür için. Birisi seninle bir projeyi başardığı zaman seni kenara itip <gülüyor> Çok güzel yaptım ya. İşte o insanın o seni kenara itmesini engelleyeceksin. Ucuz olma. İsminin üstünü çizdirtme. Bir insan seni salak yerine koyuyorsa çiz üstünü git. Bir kere seni salak yerine koysun. Güçlü olmak istiyorsan iki kere salak yerine kolunuysa sen salaksındır. Lütfen güçlü olmak istiyorsan bu kurallara dikkat et. Aşağıya yazın kaçı sizde var. Lütfen yorum bölümüne yazın bunların kaçı sizde var. Güçlü olun, insanların karşısında dik durun. Üçe beşe kendinizi eğdirmeyin. Günümüz şartlarında biraz zor olsa da dik durun. Dik durun ki hep beraber kalın bir bir olalım. Ben Elif Tatar, bir sonraki videoda görüşmek üzere.